Bima allemtana, wazidna zidna ilmen kaja arħamar raħimi għamma bad. Abdullah ibn njut 21. njut njut njut njut njut njut njut njut njut njut njut 26. njut en sonda 26. hadis yani bu hangi yayıneviydi? Türkçe olanı takip ettiğiniz. Abdullah Parlayan'ın Konya Kitapçılıktan çıkan baskısına göre hadis rakamlarını belirttik. Hadis rakamlarını verdik. Şimdi Allah subhanahu ve taala nasip edersen inşallah kaldığımız hadisten Muvat'tan şerhine devam ediyoruz. Evet, sıradaki hadis. E hadisi bi Hadi ve 20 hadesni Yahya an Malik an Nafi an Abdullah ibn Ömer. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي تفوت salat العصر asi وطر اهله وماله." Abdullah ibn Umar radıyallahu anhi'ye sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İkindi namazını kaçıran kimse ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. Evet. Yani geçen hafta da aslında kısmen bahsettik. İkindi namazı insanın Ee, dünyevi meşgaliyetleri sebebiyle en çok aksatabileceği, en çok ihmal edebileceği, işi sebebiyle e, vaktini kaçırabileceği namazlardan bir tanesi ki ileride gelecek inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş nedeniyle ikindi namazını ne yapmış, kaçırmış, akşam namazı vaktinde kılmıştır. Geçen hafta anlattığımız ayette olduğu gibi orta namazla hafidhu aleyh salavat ve salatü vustah, İşte namazları koruyun. Özellikle orta namazı diyerek de Allah Celle Celaluhu Cumhur müfessirlere göre ikinli namazına işaret etmişti. Gene İmam Malik bab başlığı açıyor tabi burada. Cami-ül Vukut. Vakitlerin cem'i babı var burada. Başlık açmış. Ve burada Nafi'den, Abdullah İbni Ömer'den ne yapmış? Hadis nakletmiş. Şimdi bu hadis Bukhari Müslim hadisi. muttefekun Bakın eğer Nafya'nın Abdullah İbni Ömer'den naklettiği senetli bir hadis görürseniz bileceksiniz ki bu hadis İmam Bukhari'nin altın silsilesidir. Altın zinciridir. Yani hadis usulünde altın zincir denen zincir vardır. Onun özelliği kısa kısa olması, ravi adedinin az olması ve o ravilerin her birinin çok güvenilir, çok sıkan insanlar olmasıdır. Ve İmam Bukhari'nin yanında Silsiletü zehebiyyye dene altın zincir, Nafi'in Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan naklettiği hadise denir. İmam Malik de muvatta da bu ki bu hadisi, bu senetle ne yapmış, tahric etmiş dediğimiz gibi hadis, muttefekkun aleyh olan bir hadis kardeşler. Tabi her hadisin şerhinde takip ettiğimiz usulde, metotta olduğu gibi burada da aynı şeyi takip edeceğiz inşallah. Öncelikle kimdir Ravi zincirindeki Nafi denen? kişi. Mevla İbn Ömer'dir kendisi. Yani Mevla ne demek? Köle demek. Abdullah İbn Ömer'in, Ömer radiyallahu anhu'nun oğlunun kölesidir kendisi. Ve Ebu Abdullah diye isimlendirilmiş, künyelendirilmiştir kendisi. Aslı Maghrib'dendir. Maghrib asıllıdır. Savaş esirlerinden, kölelerindendir. Geçen hafta da izah ettiğimiz üzere Abdullah İbn Ömer'e hizmetçilik yapmıştır. Ne güzel bir hizmetçi ki öyle güzel bir efendiye E, kölelik yapmış. O bile onun için büyük bir şeref. Zaten o büyük efendinin o büyük e, mertebesinde ona kölelik yapmanın şerefi sebebiyle de bak bugün bizim gibi köle olmayan hür insanlar onun gibi bir köleyi rahmetle anıyor. Kendisine rahmet okuyor. Kendisini tazim edip ona hayırla dua ediyorlar. O yüzden e, kendisi sika güvenilir ravilerden sayılmış. Zaten fakihdir Kendisi İçtihat mertebesindedir, müçtehittir. Kendisinin zaten kavilleri, ayetlere dair tefsirleri, müfessirlerin kitaplarında dolup taşmaktadır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'u onun hakkında o sika, güvenilir biridir, hafızdır. Onun nakli sabittir demiş hadisçiler aynı şekilde. Abdullah İbni Ömer gibi onu tezki etmişler. Demişler ki o bir hadisi naklediyorsa o hadis sabittir. Şimdi... Her nakledilen hadis bizim katımızda sabit olmaz. şartlar gerekir, bazı kayıtlar gerekir. Ama nafi <gülüyor> naklediyorsa bir hadisi, nafi naklediyorsa o hadis hadisçilerin yanında sabittir. Yani onda şüphe olmaz. Yalnız kendisinde bir özür var. İfade bozukluğu var kendisinde. Yani dilinden kaynaklanan artık dili bir yaraya mı, bir hani belaya, musibete mi uğramış yoksa insanlarda görülebilecek pelteklik gibi Musa Aleyhisselam'da olabilecek kekemelik gibi bir hastalık mı? Onu Allah bilir. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam da Firavun'a gideceği zaman bundan korkmuştu. Ben anlatamam, Ya Rabbi benim yanımda kardeşim Harun da bana vezir versen, yardımcı versen demişti. Ve Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın muradını anlatmaya gelen şahıs oldu. Çünkü e, şey e, Musa Aleyhisselam dilindeki özür sebebiyle kendini ifade edemiyordu. O yüzden nafiyede de böyle bir problem varmış. Yani onu vasfeden insanlar onun hakkında böyle bir dipnotta bulunmuşlar. Gene Hamad İbni Zeyd, Ubedullah İbni Ömer'den, o da Ömer İbni Abdü Aziz'den bir şey naklediyor ki, onu Nafiye Mısır ehline vali olarak göndermiş ki orada Mısır ehline neyi öğretsin? Sünneti öğretsin. Doğru temiz olan ilmi, doğru dini öğretsin diye Mısır'a göndermiş kendisini. İmam Malik de diyordu diyor, demiş ki onun hakkında Nafi Abdullah ibn Ömer'in ilmini cem edip insanlara yaymıştır. Yani Abdullah ibn Ömer ki İbnül Kayyim rahimehullah İlamu'l-muvakkin diyor ilim yüzüne üç kişiden yayılmıştır. Peygamberden sonra Abd üç Abdullah'tan yayılmıştır diyor. Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas ve Abdullah ibn Mesud'dur. Nafi de ibn Ömer'in yani ilmin üç kaynağı olan şahıstan biri olan İbn Ömer'in bütün ilmini kendine cem etmiş ve İbn Ömer'in mezhebini insanlara yayan şahıs önemli talebesi olmuştur. Sufyan İbn Uyeyne diyor ki onun hadisinden daha sağlam bir hadis yoktur diyor Nafi için. Bu kadar kendisini teskîye etmişse. Yahya İbn Ma'in biliyorsunuz Ahmet bin Habib'in aynı döneminde yaşamış asrından hadisçilerden bir tanesi Yahya İbn Ma'in de diyor ki Malik İbni Enes'in ashabındandır Nafi gene. 10 hadisi sabittir diyor. 10 hadisi Eyyub'den, Ubeydullah İbni Ömer'den, Yahya İbni Said El-Kattan'dan bizim katımızda daha sabittir, daha kıymetlidir. Bunlar da hadis senetlerinde diğer saydığım isimler de e, sika kabul edilen, güvenilir kabul edilen sağlam ravilerin isimleridir. Yani kendi yaşadığı dönemde e, Nafi'den daha bu konuda ulaşılıyor. E, Uzman ve bu konuyu daha iyi bilen biri olmamış. O yüzden selef kendisini ölmüş. Allah kendisine rahmet etsin. Hadis dediğimiz gibi zaten altın zincir. Hadisin senedi, isnadı noktasında bir ihtilaf yok. Hadis sahih senetli bir hadis. Dediğimiz gibi İmam Malik de bunu kıymetli altın zincirlerden saymış. O yüzden kitabında bunu da burada ne yapmıştır, nakletmiştir. Bu hadisin şerhinde alimler, Yani özellikle İbn-i Abdülber üzerinde durarak şunu belirtmiş ki bu hadiste şunun delili vardır demiş. Namazı vaktinde kılmanın ecri vardır demiş. Yani kıymeti değeri vardır. Çünkü hadiste namazı vaktinden geçiren değil vaktinin dışına çıkartan. Altını çizelim. Doğru bir ifadeye burada dikkat çekelim. Değil vaktini geçiren vaktini tehir yani birazcık geciktiren. Sebep yokken bir zaruret yokken ve bir açık bir neden yokken vaktini ne yapan birazcık geciktiren kimse hakkında peygamber sallasam bu tehditte. Yani tehdit dediğim büyük ecirden ve faziletten mahrum kalmak gibi bir ceza ile peygamber sallasam haber vermiş. Çünkü peygamber sallama soruluyor. Hangi amel daha hayırlıdır ey Allah'ın Resulü? Hangi amel daha kıymetli diye sorulunca peygamber sallasam diyor ki vaktinde kılınan namaz en hayırlı namazdır diyor Aleyhisselatu vesselam. O yüzden namazı işimiz olmadığı müddet, biz zaruretimiz olmadığı müddet, ne yapmamız lazım? Vaktini kılmamız lazım. Diğer hadisi okuyalım inşallah. Bu bapta çünkü çok söylenecek bir şey yok. Muhaddeten an Malik, an Yahya ibn ve ma fatehu vaktuha, ve la ma fatehu min vaktiha, azamu min ve malihim. Evet. Yahya bin Said radiyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Kişi namazı vaktinde de vakti geçmiş olarak da kılabilir. İlk vaktinde kılmayıp geçirdiği namazı kılması aile fertleri ve tüm mal varlığını yeniden ele geçirmekten daha değerli ve kıymetli bir iş yapmış olur. Yani şimdi burada aleyhisselatü vesselamın neden ehlini ve malını zikrettiğini düşünecek olursak insanın namazı vaktinden geçirtmeye iten sebep nedir? Ehli ve malıdır. Başka bir sebep olmaz zaten. Ya ehli, ailesi ya da iştigal ettiği ticaret onu namazı vaktinden geçirmeye sebep olacaktır. Peygamber İslam bundan sakındırak diyor ki, o kaybettiği ecir ehlinden de malından da daha kıymetlidir. Onun orada kaybettiği ecir ehlinden ve malından daha kıymetlidir. Az önce söylediğimiz manayı destekleyen başka bir lafız getirmiş İmam Malik bu bapta, muvatta da. E, bu gene Ibn gene İbni Abdilber, İbni Huzeymi'den, İbni Hibban'dan ve hakimin sahihlerinde e, namazı vaktinde kılmanın faziletine dair peygamberden rivayetleri aktarmışlar. Diğer bapa geçelim. Yahya Yahya'an Malik an ibni Şihab, an Sayyid Ibn Müseyyep, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hinef kafere min khaybere esra hatta iza kana min ahirin leyle arrasa. ve kale li bilal iklalena subha وان امر رسول الله اللَّهُ الله عليه وسلم واصحابه وكلا بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته ومقابل الفجر فغلبت عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركبه حتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا فبعثوا رواحلهم واقتدادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قد الصلاة من نسي الصلاة فلصّلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة biz zikri. Evet. Sahih İbni'l-Müseyyeb radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den dönüşünde gece boyu yoluna devam etti. Gecenin sonuna doğru dinlenmek için bir yerde konakladı ve Bilal'e sen nöbet bekle ve bizi sabah namazına uyandır buyurdu. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla uyudular. Bilal de bir süre bekledikten sonra sabah doğru devesine dayanarak uyya kaldı. Güneş doğup yüzüne vuruncaya kadar Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Bilal ne de ashab uyanmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birdenbire heyecanla uyanınca Bilal, Ey Allah'ın Resulü seni uyutan Allah beni de uyuttu dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hareket emri verdi. Mücahitler develerini kaldırıp yola devam ettiler. Bir süre gittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e kamerat getirmesi için emretti. Ve onlara sabah namazını kıldırdı. Namazını bitirdikten sonra da şöyle buyurdu. Namazı unutup kalan kimse onu hatırlayınca kılsın. Çünkü Allah kitabında Taha Suresi 14. ayetinde beni anıp hatırlamak için namazında devamlı ve duyarlı ol buyurmaktadır. Evet İmam Malik Rahimullah Muvatta'da burada da yeni bab açıyor. Bab ennevma anisaleh Yani uyku sebebiyle insanın namazdan alık olması. Şimdi bu hadis üzerine çok duracağız. Bir dahaki de benzer manada farklı bir lafızda. Çünkü hadiste birçok fıkıh var. Yani alimler sadece şu işte bir paragraflık hadisten 50 tane mesele çıkarmışlar. Elli süzlerinde de uzun uzadıya konuşmuşlar. Ama tabii her zaman olduğu gibi önce hadisin senedinde ricalleri tanıyacağız. i̇bn Şihab'ın kim olduğunu anlatmıştık da önce. Sika bir ravi olduğunu, güvenilir bir ravi olduğunu. Burada Said İbnül Müsehid var bizim önümüzde. O da tabinin büyüklerinden. Allah kendisine rahmet etsin. Kendisinden İmam Malik muvattada 17 tane hadis nakletmiştir Said İbn-i Sayd Said i̇bn de Müseyyep'te Ebu Muhammed diye künyelenmiştir. Böyle de karşılaşabilirsiniz ismiyle. Kendisi Ömer İbnül Hattab'ın hilafetin ikinci senesi geçince doğmuştur. İkinci senesi geçtikten sonra dünyaya gelmiştir. İbn-i Abdülaziz, Sayd İbn-i Abdülaziz kendisinden bahsederken diyor ki, i̇bn Ömer ve i̇bn Abbas öldüğü zaman Medine'de Said İbnül Müseyyep'ten daha alimi yoktu diyor. Yani İbn-i Abbas ile i̇bn Ömer radıyallahu anhüme vefat ettiğinde Medine'nin alim en fakih kimsesi kendisi. Said İbnül Müseyyep gene şöyle isimlendirilmiş. Ömer İbnül Hattab'ın ravisi diye. Çünkü kendisi Ömer İbnül Hattab'a talebelik yapmış, ilim almış. Ondan hadis dinlemiş. Onunla belli bir süre kalmıştır. Bakın Said İbnül Müseyyep ismine özellikle dikkat edin. Sayyid İbnül Muteyebin birçok mürseli vardır. Birçok mürseli. İrsal hadisinin ne olduğunu ilk bu şerhe başladığımız zaman izah etmiştik. Neydi? Sahabeni tabiinin arada sahabeyi zikretmeden Peygamberden naklettiği, Peygamberden naklettiği hadisti. Özellikle Sayyid İbnül Muteybin mürselleri arasında dikkat çekici bir tanesi var. O da Ebu Talib'in vefatını anlatan hadis. Müslüm'ün sahinde tahric ettiği, Said i̇bn Müseyyep'ten irsal yaptığı hadistir. Şimdi biz biliyoruz ki Bukhari ve Müslim'de sadece sahih hadisler vardır. Öyle mi? Mürsel olan hadisin de sahih babından değerlendirip değerlendirilmemesi birçok alim tarafından çok uzun uzadıya tartışılmıştır. Mürsel hadis çok ağır şartlarla birçok ulema tarafından kabul edilmiştir. Çok ağır şartlarla beraber. Aynı şekilde İmam Şafii çok ciddi itirazlarda bulunmuştur Mursal hadise dair. Sebebi de şu, arada kesik bir adam var. Yani arada olması gereken bir adam var. Sa'id bin Musa hep nereden bilsin Ebu Talib'in vefatı Peygamber oradayken Aleser'e ötsem hazır olduğunda nasıl bir konuşma diyalog geçtiğini nereden bilecek? Orada olan biri anlatacak, bir sahabe anlatacak Peygamberden işten ki o bilsin, o tabiin, o sahabe görmemiş. O yüzden Said İbnül Müseyyeb sıkı olduğu için, dininde fakir olduğu için, güvenilir olduğu için Said İbnül Müseyyeb'in yaptığı irsaller kabul görmüş. Hadis ehli tarafından. Ve bu hadiste irsal hadislerden bir tanesi. Çünkü Said İbnül Müseyyeb ne yapıyor burada da? Enne Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Öyle mi? Diyor ki peygamber bir gün dönüyordu. Said'in ne haberi var bundan? Peki Said İbnül Müseyyeb bu irsal yaptığı hadislerdeki, az önce söylemiştik. 17 hadis muvatta da çıkarmış. Bu 17 hadisin 6 tanesi mürsel. 6 tanesinde sahabeyi zikretmemiş Said İbn-i Musayb radıyallahu anhu. Bu Said İbn-i Musayb bir başka mürsel yapan çünkü Zühri de vardı, başka böyle tabinin büyük alimleri vardı. Bunlar neden sahabeyi zikretmemişler? Alimler birkaç tane izah yapmışlar. Demişler ki birincisi Kendileri güvenilir insanlar oldukları için o dönemde kimse onlara sormamış kimden işittin diye. Direkt anlatmış hadisi. Niye? Herkes onların dindeki em emniyetine, emanına, sıdkına ve sadakatine güveniyor. Yani herkes biliyor ki Sayyid Zuhri, böyle salih insanlar Allah'a ve Resulüne iftira edip hadis uydurmazlar. O yüzden onlar sahabeyi zikretmek gereksiniminde bulunmadılar. Yani Said ibnül Müseyyeb tutup da Abdullah ibnübeyb ibn, i̇bn Selül gibi bir münafıkla karşılaşıp ondan hadis alsaydı onu nakletmezlerdi çok iyi biliyorlar. O da bir sahabeydi öyle değil mi? Yani zahiren. Yani İslam hükmü verilmişti. Peygamberin ashabından biri gibi görülüyordu. Hükmen kafir olduğunu çok insan bilse de batında ama zahiren ispat edilemiyordu. O yüzden Müslüman muamelesi yapıldı yaşıyorken dünyada. Bunun, bununla beraber Uhud Savaşı'ndan dönen 300 tane de ne var? Beraberinde Münafık var öyle değil mi? Sait kalkıp böylelerinden hadis almaz. Sait kimden hadis alır? Zühri, İbn Mesud gibi, İbn Ömer gibi, İbn Abbas gibi dinde fakih naklettiğini anlayan adamlardan alır. Naklettiğini mi anlayan adamlardan alır. Sait başkasından hadis almaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve da hacında diyor ki: "Burada beni işitenler işitmeyenlere naklesin." Umulur ki işitenler fıkhetmezler de naklettikleri nakleden adamdan daha iyi anlarlar. Bu da gösteriyor ki ilmi birileri taşır. Ama fıkh demezler, Ama anlayamazlar. Ama gırtlaklarından aşağı inmez. Said ise hadisi böyle insanlardan almaz. Çünkü kendisi naklettiği ilmi anlayan adamdır. Birçok hadis ravisi vardır. Belki naklettiği hadisi fıkhını bilmiyordur. Ondan cahil ölmüştür. Ama işitmiştir ki İbni Mesud böyle demiş nakletmiş hadisi ki ilim emanettir gizli kalmasın diye. Anlaşıldı mı? O yüzden Said gibi, Zuhri gibi tabiinin büyüklerinden fakih, güvenilir insanlar irsal yaptığı zaman selef bunları ne yapmışlar? Kabul etmişler. Bunları değerlendirmişler. O yüzden Allah kendisine rahmet etsin. Ee, Ömer i̇bn Hattab'ın ravisi diye isimlendirilmiş. Bunun sebebi de Ömer'in ahkamını, Ömer'in fetvalarını en iyi bilen, onun sürekli yanında olan insan olduğu içindir kendisi. Çünkü... Altın çizerek söylüyorum, Ömer'in hilafetinin döneminde dünyaya gelmiş, çocukluk dönemini ona talebelikle geçirmiş. Ki insanın çocukken elde ettiği bilgi mermer üzerine kazılan yazı gibidir. Değil mi? Çok zordur sökülmesi. Ama yaşlılıkken alınan bilgi, kazınan bilgi, plajda ıslak plajda kumdan bir zemine yazdığın yazı gibidir. Su geldi mi alır götürür onu, rüzgar geldi mi alır götürür onu. Ama gençken alınan bilgi mermere kazınan bilgi gibidir. O yüzden selefe bakarsanız 8 yaşında hafız olan, 12 yaşında hafız olan, 18 yaşında hafız olan yani erken yaşlarda Allah'ın kitabını ezberle meşgul etmiş ki anne babaları onları o küçük yaştayken bilgi kalıcı olsun kafalarında. Netice itibariyle Said İbn Müseyyep'te böyle biri kendisini selef teşkil etmiş. Hadis senedinde de kendisi e, zikrettiğimiz üzere mevcuttur kardeşler. Tabi burada fakihlerin konuştuğu meseleler var. Öncelikle birincisi bu hadise ne zaman gerçekleşti? Huneyn savaşı dönüşünde mi? Yoksa Hayber savaşı dönüşünde mi? Konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Tabi siyeri iyi bilen magaziyi iyi bilen insanlar var. Bunlar e, İbn Şihab gibi Said İbni Müseyyep gibi insanlar. Onların rivayeti için fakihler demişler ki Eğer ikisi bir şeyde ittifak ederseler, başka kim siyer hakkında, savaşlar hakkında konuşursa o kabul edilmez. Başka kim siyer hakkında, savaşlar hakkında konuşursa o kabul edilmez. Çünkü Said İbnül Müseyyeb de, İbnü Şihab da siyer ve savaşlar konusunda uzmanlar ve İbnü Şihab'tan bu bapta bu hadise dair gelen senette, Ve aynı şekilde Said İbnül Müsehep'ten gelen senette Hayber diye zikredilmiş. Hayber dönüşü. Hayber fethi yapıldıktan sonra, Yahudiler öldürüldükten sonra o savaş dönüşü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Bu hadiseyle karşı karşıya kalmış. Birinci konuştukları mesele bu olmuş. Dediğim gibi cumhur ulema demişler ki Hayber'dir. Bazıları Huneyn demişler arkadaşlar. Ama Tebük gazvesi diyenler de var çok şaz olarak. Demişler ki işte birazdan gelecek zaten inşallah. Hani gece geç saate kadar yol yürüyorlar ya. ya şunu konuşmuşlar. Niye Resulullah aleyhissalatü vesselam orduyu dinlendirmedi de gece geç saatte yatırdı. Geç yatınca ne olacak? Sabah namazı kaçacak yani. Öyle mi? fıtrat insan fıtratı gereği yorgunluk yoldan gelmiş. Sefer ezadır diyor hadiste. Şimdi de uçak araba yok ki. Adamlar yürüyerek at sırtında, deve sırtında gidiyorlar. Yani niye peygamber Aleyhisselatü Vesselam gece geç saatte orduyu yatırmış demişler ki kaçıyordular düşmandan. Yani Huneyn diyenler, Tebük diyenler bununla desteklemeye çalışmışlar ki ama Huneyn günü aslında yani başlangıçta mağlubiyet gibi görünse de sonradan zaferle sonuçlanmış bir savaştır. O yüzden böyle bir istihdilal zaten caiz olmaz. Yani böyle bir delil getirme, bu bir desteklemeye çalışmak caiz olmaz. Siyer'de uzman olan iki tane ravi hadislerinde de belirttikleri üzere bu hadisenin gerçekleştiği yer neresidir? Hayber seferinin dönüşüdür. Tabi burada bir nokta daha var. Gene burada uzun uzadıya İbn-i de açıkladığı başka fakihlerin de şehirlerde düştükleri nokta var. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalması ki e, tabi biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatu vesselam da bizim gibi insandır, beşerdir, melek değildir. Hatadan masum değildir peygamberlerde ama onların hatasının adı günah olmaz, zelle olur. Nitekim kör geldiği zaman âmâ olan Amr İbn-i Abese, şey, e, Abdullah ibn Ümmü Mektum geldiği zaman Rasûlullah ondan yüz çevirmişti. Allah da kınamıştı peygamberi bu yaptığından dolayı. Veya Bedir esirleri noktasında onları fidye karşılığı serbest bırakınca gene Allah subhanahu ve teâlâ ne yaptı? Peygamberi bu yaptığından dolayı kınamıştı. Hatalar yapıyordu peygamber insan olduğu için. Ama tabi burada alimler şu hadisi getirmişler. Peygamber s.a.v. diyor ki ben unutmam bana unutturulur. Yani peygamberin bu olayda uykuya kalıp sabah namazını kaçırması peygamberin bu yaptığı işin bize bir güzel örnek olması açısındandır. Çünkü Allah azze ve celle Subhanahu ve taala onu bize ne diye gönderdi? Örnek olsun diye gönderdi. O yüzden bizim gibi yeme ihtiyacı var bizim gibi kadına ihtiyacı var bizim gibi tuvalete çıkma ihtiyacı var o bizim gibi bir beşer zaten eğer Allah bize bir melek indirseydi ki melek hata yapmaz değil mi Allah neyi vahy ediyorsa onu yapar وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ onlar emrolunduklarını yaparlar eğer melek indirseydi melek benim gibi yeme ihtiyacı yok meleğin erkek ve kadın gibi cinsiyeti yok öyle mi Benim gibi kadına ihtiyac yok. Bana nasıl örnek olacaktı ki bir melek? Olamazdı. Kâfirler Allah'tan ne istediler? Ayetlerde ifade ettiği üzere Ya Allah bizi aramızdan birini göndereceğini bir melek indirseydi ya dediler. Akıllarıyla Allah'a bir şeyler haşa öğretmeye çalışıyorlar. Oysa ki Allah zaten en doğru olanı yaptı. Haşa Allah'ın yaptığı sorgulanmaz. Nitekim sorgulayan iblis ebedi cehenneme düçar oldu. Dolayısıyla Peygamberin başına gelen bu olay da aleyhissalatü vesselam insan olması ve bize örnek olması açısındandır arkadaşlar. İnsan olması ve bize örnek olması açısındandır. Gene e, hadisin başka rivayetlerinde şu lafız gelmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden. Allah Resulü diyor ki Allah dileseydi bizi uyandırırdı. Ancak Allah subhanahu wa ta'ala benden sonrakilere bir sünnet olsun diye bize böyle takdir etti. Çünkü zaten peygamber Bilal'i Oraya ne diye bırakmış Aleyhisselatü Vesselam? Nöbetçi olarak bırakmış namaza uyandırsın diye. Ama Allah'ın takdiri Celle Celaluhu'nun Bilal de uyuyakalmış o da insan o da hata yapabiliyor. Ee, dolayısıyla e, onun uyuyakalmasıyla peygamber de namazı geçmiş ve bize bir örnek olmuş. Burada tabi dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Peygamber kimi nöbetçi bırakıyor Aleyhisselatü Vesselam? İki müezzininden birini. Yani müezzin neyi biliyor? Namaz vaktini en iyi bilen adam. Niye? İnsanları namaza çağıracak. Yani gecenin hangi vaktinde daha fecr-ü kezîf, hangi vaktinde fecr-us-sadık en iyi bilen adam bilal o göğü gözetlesin, vakit girdiğine uyandırsın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakıyor. Aleyhissalatu vesselam. Burada da Peygamber'in işini ne kadar hikmetli yaptığının zaten delili vardır ki o har yaptı işte Allah'ın emri gereği hikmet gözeten kim kimsedir? Yine burada bir hadis daha var zikredilmesi gereken. İmam Buhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet ettiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim gözlerim uyumaz. Benim gözlerim uyur, özür dilerim, iki gözüm uyur. Benim kalbim uyumaz diyor. Benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz. Bu peygamberlere has bir özelliktir. Çünkü bir başka hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki inne ma'ashiral enbiya tanamu ayununa ve la وَلَا تَنَعْمُ قُلُوبِهِمْ Yani kulübuna biz gözlerimizle uyuruz ama kalplerimizle uyumayız peygamberler topluluğu diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste zikretmiş. Bu peygamberlere has bir özelliktir. Aynı şekilde peygamberlerin etini toprak yemez. Yani bizim bedenlerimiz toprağa girdiği zaman et kemik yok olur. Ama peygamberlerin etleri ve kemikleri yok olmaz. Bu Allah Allah'ın nebilerine bir ikramıdır. Dolayısıyla peygamberler de ortak özelliklerinden biri uyumamalarıdır. Gözleri uyur, kalpleri diridir. Bunu destekleyen hadis var. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyuyorken iki melek gelip başında konuşuyorlar. Peygamber konuşmalarını işitiyor aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarını işitiyor. Bu zaten açık delildir. Yani gözleri uyumasına rağmen kalbi diri olduğu için onların konuşmalarından haberdar. Yine bu manada bunu destekleyen başka rivayetler de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safları düzeltirken diyor ki saflarınızı düz tutun, ben şüphesiz sizi görüyorum arkamda. Yani safınızı düzeltin, düzgün durun. Ben arkamdan, halbuki kıble istikametine dönmüş. Bu gene Allah'ın peygambere bir ikramıdır, bahşıdır, nimetidir, bir fazlıdır Allah'ın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği. Allah dilerse Peygamberlerine bu tür özellikler ne yapar? Verir. Tabi burada bir nokta daha var. Yani uykuyla alakalı olduğu için rüya bölümü var. Alimler bunu da bu bapta irdelemişler. Alimlerin rüyası vahidir demişler. Yani özellikle İmam Şafii'den işittiğini söylüyor İmam Mezini. Diyor ki ben Şafii'den işittim ki Peygamberlerin rüyası vahid. Bize İbn Abbas'tan da rivayet olundu ki İbn Abbas dedi ki Peygamberlerin rüyası vahidir. Şimdi şöyle bir şey konuşulması gerekir. Zaten rüya vahidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki salih rüya, vahiden bir parçadır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama peygamberlerin rüyası tam vahidir. orada şık şüphe yoktur. O Allah'ın peygamberlere emridir. Çünkü peygamberler hepsi ama hepsi ne, ilmini biliyorlar? Rüya ilmini. Yusuf Aleyhisselam rüya tabir ediyor. Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam sabah namazından sonra ashabına dönüyor. Her sabah namazı diyor ki rüya gören var mı? Gören varsa tevil ediyor, yoksa diyor ben gördüm şimdi size tevil edeyim, yorumlayayım bunu. Dolayısıyla bu peygamberlerin ilimlerinden bir ilim. E tabi bunun bir ölçüsü var. Şimdi şeytanların yaptığı gibi de İmam Nablusiye bir tane rüya tabiri kitabı nispet ediyorlar. İmam Nablusi döneminde uçak yok, kitabın içerisinde rüyada uçak görmek yazıyor. Ne alakası var? O dönemde yoktu. Dolayısıyla hani böyle yalan kitaplar var. Ne Google'dan. Ne kitap karıştırarak rüya tabir edilmez. Bu işin usulü var. alimlerin kitaplarında beyan ettikleri. Dolayısıyla peygamberler bunu bildikleri için rüyanın yorumunu, doğru yorumunu anlıyordular ve Allah'ın onlara vahiydi o. Ama biz karıştırabiliriz. Yani nitekim birçok salih de karıştırmış. Mesela İbnül Kayyum rüyayı anlatırken nakleder bu kıssayı. Dönemin halifesi bir rüya görmüş. Güneşle alakalı ve gıdayla alakalı üç gün Ben şu an rüyanın tam keyfiyetini hatırlamıyorum, unuttum. Bu rüyadan zannediyor ki üç gün ömrü kaldı. E öyle bir korkuya kapılıyor, hemen fakihleri topluyor. Gelin benim rüyamı tevhül edin bana diyor. Sonra bir tane fakih geliyor, ona doğru izahı yapıyor. Diyor üç gün ömrün değil, sana üç tane şu gelecek, delili de bu ayettir diyor. Sonra göğsü rahatlıyor, ferahlıyor. Dolayısıyla hani insan, neden hani insanın her rüyası peygamber gibi vahiy değil? Ya normalde salih rüya vahiy ama insan her rüyası olmaz çünkü insan doğru mesajı anlamayabilir. Salih de olsa, bu ilmi biliyor da olsa doğru mesajı anlamayabilir, hata edebilir içtihadında. Allah'ın neyi ona vahyetmeye çalıştığını. Ama peygamber öyle değil. Niteki bunun açık delili de Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü rüyadır. O zaman ne diyor evladına? اِنِّ ara فِي الْمَنَامِ اَنِّيَ اَذْبَهُكُ Ben rüyamda seni kestiğimi görüyorum. فَنْفِرْمَا زَتَرَى Bak yani ben ne görüyorum rüyamda. İsmail Aleyhisselam da ne demişti? If alma tumar. Ne emr olunuyorsa onu yap babacım yani. Setecidun inşallahun ile sabirin. Beni sabredenlerden bulacaksın. İsmail de biliyordu ki o Allah'tan bir vahidir. Celle celaluhu'dan ve onunla amel etmesi gerekir. Alimler bu noktada bundan atmışlar gündeme getirmişler. Tabi hadiste taris kelimesi geçmiş. Taris kelimesi gecenin son vaktidir arkadaşlar. Gecenin Son vaktedir. Az önce izah ettiğim üzere bunu tartışmışlar. Neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin son vaktinde orduyu uykuya bırakmış? Normalde biraz daha beklerdi. Sabah namazını kılıp öyle dinlenebilirdi. E az önce zikrettiğim üzere Hayber'de onu takip eden bir düşman da yoktu ki acele etsin. Yani ihtimaldir ki Allah'ın doğrusunu bilendir. Belki başka bir programı vardı. Başka bir yapacağı icraat vardı. Hızlı bir şekilde oraya varması lazım. O yüzden gücü yettiği yere kadar orduyu zorlamış. Ama gecenin son vaktinde artık ordunun gücü bitmiş, takati bitmiş. Peygamber sasam ne yapmış bu sefer? İster istemez orduyu uykuya yatırmış, başında nöbetçiyle beraber. Tabi ardından da hadiste okuduğumuz üzere ne olmuş? E, uykuya kalmışlar. Tabi e, daha sonradan güneş çıkıyor, farkına varıyorlar ki e, namaz kaçtı. İlk uyanan Peygamber sasam oluyor. Tabi farklı rivayetler de var. Başka saberlerini uyanıp tekbir getirdiğini diğerlerine öyle uyandığını anlatan farklı lafızlar ve rivayetler de var. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka hadislerde şunu belirtmişti: Namaz kimden kaldırılmıştı? Uyuyan kimseden kaldırılmıştı, öyle değil mi? Unutan ve uyuyan kimseden. Yani ama geçici süreliğine hatırladığında tekrar eda etmek üzere. Burada kalem kaldırıldığı için insanda bir mesuliyet olmaz. Şimdi burada şunu da tartışmışlar. Diyeceksiniz ya ne yapmışlar? Açmış da açmışlar. Demişler ki insan uyuduğu zaman ruh mu çıkar? Nefis mi çıkar? Hangisini kastetmiş burada hadis demişler. Şimdi eğer ki biz biliyoruz ki uyku ölümün kardeşidir hadiste dediği üzere. Peygamber'e gelip soruyor sahabe. Cennette uyumak var mıdır? Diyor ki uyku ölümün kardeşidir. Cennette ölüm yoktur diyor. Cennette ölüm yoktur. Yani cennette uyumak yok. Peygamber sallallahu aleyhi böyle fetvasını vermiş aleyhissalatü vesselam. Ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan biz biliyoruz ki kalem, kişi öldüğü zaman ruhu çekilir. Ki ayet var Allah subhanahu aleyhi ve diyor. Kiminizin ruhunu geri iade eder, kiminizinkini tutar. Şimdi burada dikkat ederseniz hadiste de bilen ne diyor? Senin ruhunu tutan benimkini de tuttu diyor. Hüccet olarak. Burada neyin de delili var? Yapılan yanlışın Hüccetini, mazeretini beyan etmenin gerekliliği de var. Biz bunu başka bir hadiste daha görüyoruz. Bir gün Nebi Sassam gece namazına kalkmış. Geliyor Ali ile Fatıma'nın kapısını çalıyor. Diyor ki kalkın haydi namaza. Hadi namaz kılın. E farz değil, nafile. Öyle mi? E o da yorgun. Belki gündüz inşaatta çalışmış yani. Taş taşımış, harç yoğurmuş. Ali radıyallahu anhu da diyor ki Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Bizim ruhlarımızı tutan Allah değil mi? Yani niye bizi geldin sesledin demeye getiriyor. E Allah dilediğimi zaten iade edecek biz de kalkacağız diyor. Peygamber Sasan bazı rivayetlere göre göğsüne vuruyor böyle sert şekilde. وَكَانَ الْاِنْسَانَ اَكْثَرَ şey cedel ayetini okuyor. İnsan ne cedelci varlıktır. Yani insan cedeli sever. Özellikle bazı kavimler çok sever. İnsan genel olarak sever. Cedel insanların fıtratında var yani. Tartışmak, niza yani Bakın Ali gibi yani dinde fakih, dinde âlim, hayırlı Peygamber'in kızını nikahladı. Ebu Bekir istemiş, Ömer istemiş, hiçbirine vermemiş, kızını Ali'ye kendi vermiş, değil mi? Peygamber sadece boş bir şey yapar mı? Damadı yapmış kendisine onu. Hani İslam'a yaptığı hizmetler ortada. Ali radıyallahu anhu gibi, Ali radıyallahu anhu gibi bir insan dahi yeri geldiğinde insan olmasa hesabı bu tas hücmetler getirebiliyor. Burada dediğimiz gibi insanın yaptığı yanlışa veya yaptığı hataya mazeretini hücretle ne yapması lazım? Beyan etmesi lazım. Resulullah mesela aleyhissalatü vesselam, bırakın hata yapmayı, şüpheyi bile izah etmeyi gerekli görmüş. Nerede? Bir gün itikafa hanımı kendisine yemek getirince gece vakti eve tek dönmesin diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımını karanlıkta itikaftayken çıkıyor, eve götürüyor. Şimdi karanlık kimse bilmez bu kadın kim. Normalde peygamber Ailelerinden uzaklaşmış. İtikaf da ailelerden uzaklaşmayı emretmiş. Millet onu mescitte zannediyorken peygamber dışarıda geziyor onların, yani şeytanın vereceği vesveseyle. Hem de yanında bir kadın var. O kadında kim belli değil. Öyle mi? Örtülü zaten. Nasıl belli olsun? Gelip diyor ki, bekle diyor hanımına. Gidip diyor ki, bu benim hanımım falandır diyor. Safiye, ya Sevde ya Safiye. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu benim hanımım falandır diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyorlar, Ya Resulullah Allah senden mi şüphe edeceğiz? Olsun, şeytandır. Vesvese verir. Ben hani izah edeyim istedim diyor. Yani bırakın hatada hüccet, mazeret beyan etmeyi ki bu güzel ahlaktandır, edebtendir. Yani şüpheli, zanni yerde dahi hüccet ortaya koymak, mazeret beyan etmek Müslümanların edebinden, güzel ahlakındandır kardeşler. Tabi hadis çok diyorum ya uzun. Başka bir mesele hadisteki Burada hadisin bazı rivayetlerinde, lafızlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu kaldırıp başka yere götürüyor. Diyor ki bura şeytanın vadisidir. Buradan gidelim. Burada şeytanlar var. Orada namaz kılmıyor Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam. Burada şurada ihtilaf etmiş Iraklılar yani Kufe fakihleri, Ebu Anife ile ashabıyla diğer fakihler ihtilaf etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin orduyu buradan başka bir yere taşımasının sebebi ne? İlleti ne? Iraklılar Ebu Hanife ve ashabı demişler ki sebebi ve illeti sebebi ve illeti daha güneş kerahat vaktini doldurmamıştı. Yeni çıkmıştı. Dolayısıyla kerahat vaktinde namaz kılmak nehyedildiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu taşıdı demişler. Çünkü Peygamber sallam ne demiş hadiste? "Falyusalliha izâ zekeraha." Yani kim uyursa, kim unutursa hatırladığında, aklı başına geldiğinde kılsın. Şimdi akılları başlarına geldi, namazı kılmadılar, biraz tehir ettiler. Az önceki babta okuduğumuz hadislerde de namazı ilk vaktinde kılmak var, öyle değil mi? Şimdi bunlar bir çelişki, tezat gibi görülebilir. Alimler bunu konuşmuşlar. Ebu Hanife ve Ashabı Iraklılar, Irak fakihleri demişler ki, Peygamber Salasem vakit daha kerahat vakti olduğu için orduyu taşıdı demişler. Şeytanın orada olması ise bu normal bir şeydir. Şeytan bazı hadisin bazı lafızları var. Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor şeytan Bilal'i Bilal'in göz kapaklarını kapattı. Hani onunla oynadı yani ona müdahale etti biliyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve şeytanın uyurken ve kalkarken bize tesirini çok tafsilatlı anlatmış. Mesela diyor ize evetum ila firashikum yatağınıza uzandığınız zaman şey falyaqrau ayetel kürsi. Ayetel kürsi'yi okuyun. Çünkü şeytan ayetel kürsi okuyana yaklaşamaz. Çünkü kişi yatağa girdiği zaman şeytan ona gelir gecenin, Ta ki sabah namaza kalkmasın diye kulağına düğümler atar. Sabah kalktığınızda da diyor ilk iş burnun deliklerinize su verin. Çünkü şeytan insanın burun deliklerinde sabahlar diyor aleyhissalatü vesselam. Yani şeytanın uyurken ve uykudan kalkarken bizimle münasebeti bu şekilde. O yüzden uykuya kaldıkları ve namazı geçirdiği için demiş Iraklılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ee, şey yaptı, siz söyleyin adına. Ee, bu vadiden gidelim dedi. İkinci grup demişler ki o vadi özellikle has olarak o vadi lanetlidir. Çünkü peygamber o vadide uykuya kalmıştır. Tamam sonrakilere bir ibret, sünnet olsun diye ama o vadi böyle bir lanetli vadidir. Bunun başka delilleri de var demişler. Mesela helak olan kavimlerin yanından geçerken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya ağlayın ya da oradan hızlı geçin. Orada durmayın diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Niye? O bölgeler lanetli böl bölgeler. İbn Abdülber de özet olarak şöyle söylüyor. Diyor ki illet veya hikmet şudur veya budur demekten daha ziyade asla döndürmemiz ve asıl üzere bırakmamız gerekir. O da nedir? Bu tarz şeriatın nehyettiği bölgelerde namaz kılmaktan sakınmaktır. Peki şeriat namaz kılmayı hangi bölgelerde yasaklamıştır? Bir, tuvaletler. İki, mezarlıklar, kabirlerinin olduğu yer, üç böyle lanetlik yerler. Ve bu yüzden Peygamber demişler aleyhissalatü vesselam, bu vadide namaz kıldırmadı, orduyu ileri taşır demişler. Bu konuda da dediğimiz gibi fakihler arasında ciddi bir ihtilaf söz konusu olmuştur. Ee, son diğer lafız da buna benzer bir lafız. Onu da okuyalım ve babı tamamlayalım inşallah. Muhaddeteni an Malik an Zeyd ibn Esleme ennehu qala. أرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم بالصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى يستيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فسيقظ القوم وقد فجغوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتودأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم صرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نصيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي فجعه فلم يزل يهدئه كما يهده كما يهده الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mithrellezi akber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eba Bekri'n fekare Ebu Bekir. Eşhedü enneke Resulullah. Evet. Zeyd bin Eslame, radıyallahu anhaltan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mekke yolunda konakladı. Kendilerini namaz için uyandırsın diye birerini vazifelendirdi. Kendileri de birer de uyuyakaldılar. Uyandıklarında güneş üzerlerine doğmuştu. Uyanıp da telaşa düştüklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineklerini bilmelerini bekler. Ve oradan çıkmalarını emretti. Ve bu vadide şeytan vardır buyurdu. İnsanlar biniklerine binip o vadiyi geçip gittiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inmelerini ve abdest almalarını emretti. Bir de ezan okuyup kanıt getirmesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırıp cemaate döndü. Korku ve taraşı gördüğü ashabına, ''Ey insanlar, Allah ruhumuzu alıp bize bizi verdi. Diriseydi bizim ruhumuzu da evvel iade edip bizi daha erken uyandırabilirdi.'' Zümer Suresi 42, 42. ayeti gelince sizden her kim uya kalır veya unutur namazını kılamaz ise o namazını normal vaktinde kıldığı gibi kılsın. dedikten sonra evbeker'e dönerek bu ayda Bilal ayakta ve namaz kılıyordu. Şeytan onu ayartıp sallayıp uyuttu sanki bir çocuğun uyutulduğu gibi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'i çağırdı. Bilal Rasulullah Rasulullah'ın biraz önce evbeker'e haber verdiği şeylerin aynı saatinince evbeker gerçekten senin Allah'ın resulü olduğuna şahitlik ederim dedi. Bu hadis de manen hani aynı manada farklı lafızlarla nakledilmiş. Kuvvetlendirmek için, babı zenginleştirmek için İmam Malik Rahim Allah ne yapmış? burada bunu da zikretmiş. Özet olarak ahkam aynı. İnşallah bu babı burada bitireceğiz. Burada kalacağız. Haftaya kaldığımız baştan devam ederiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah böylesinin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Vahiy davaneni elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ente estağfuruke ve etûbü